Bismillahirrahmanirrahim. 34. bab İnsan Ramazan'dan birkaç gün oluş tutsa sonra yolculuk etse i̇bn Abbas radiyallahu anh da o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi seferinde Ramazan ayında seferinde Ramazan ayında çıktı. Ta kedit mevkiine ulaşıncaya kadar oruç tuttu. Orada iptal etti. Onun beraberinde insanlar da iptal ettiler. Ebu Abdullah Kedit, kedid Usfan ile Kudeyd arasında bir sudur dedi. Ebu Derda radiyallahu şöyle demiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mahiyetinde onun seferlerinden birisinde Ramazan'da sıcak bir günde çıktık. O kadar ki İnsan sıcağın şiddetinden elini başının üzerine koyuyordu. İçimizde Peygamber ile i̇bn Revaha'dan başka oruç tutan kimse yoktu. 35. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıcak şiddetliyken güneş çarpmış da gölgelendirilen kimse için seferde oruç tutmak halis ibadet cümlesinden değildir sözü babı. Kâbir i̇bn Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydi. Bir ara halkın izdihamını üzerine güneşe karşı gölgelik tutmuş bir kimse gördü ve bu nedir diye sordular. Sahabiler oruçludur dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferde oruç tutmak bir yani e, halis ibadet cümlesinden değildir buyurdu. 36. bab Peygamberin sahabeleri seferde oruç tutmak ve tutmamak hususunda birbirlerini ayıplamadılar. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh bizler peygamberin beraberinde yolculuk ederdik de oruçlu olan oruç tutmayanı ve oruç tutmayan da oruç tutanı ayıplamazdı demiştir. 37. Yolculuk sırasında insanlar kendisini görmeleri ve ona uymaları için orucunu bozan kimse bağlı. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den fetih için Mekke yönünde yola çıktı. Yolda Usfan mevkiine varıncaya kadar oruç tuttu. Sonra bir miktar su istedi. Su dolu kabı insanların kendini, fiilini görmeleri için iki elinin uzanabildiği kadar yukarıya kaldırdı ve onu içip orucunu bozdu. Nihayet Mekke'ye geldi bu Ramazan idi. i̇bn Abbas şöyle der idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferde oruç tutmuş bazen de tutmamıştır. Sabirlerden de isteyen seferde oruç tutmuş istemeyen tutmamıştır. 38. bab Oruca takat getirenler eğer oruç tutmazlarsa bir fidye vardır. El-Bakara suresi 183. ayet i̇bn Ömer ile i̇bn Ekwa, Ekva bu fidye ayetini bundan bir ayet sonra gelen şu ayet ne setti demişlerdir. O Ramazan ayı ki insanları irşat için hak Furkan'ın hidayet delili beyineler halinde Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu ay hazarda ise oruç tutsun. Her kim de hasta yahut seferde ise tutamadığı günler sayısınca. Diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor. Zorluk istemiyor. Hem buyuruyor ki sayı ihmal etmeyesiniz de size hidayet buyurduğu ve üzere Allah'ı tekbir ile ulamayasınız ve gerek ki şükredesiniz. El-Bakara suresi 185. ayet. İbni Ebi Leyla tahdis edip şöyle dedi. Bize Muhammed'in sahabeleri şöyle tahdis ettiler. Ramazan orucu nazil oldu. Bu onlara ağır geldi. Oruç tutmaya takat getirenlerden kimisi oruç tutmayı bıraktılar. da her gün bir fakiri doyurur oldu. Çünkü bu hususta kendilerine ruhsat verilmişti. Bir takiben oruç tutmaya gücü yetenlerin bu fidye verme ruhsatını, ruhsatını oruç tutmanız sizin hakkınızda, yemenizden ve fidye vermenizden daha hayırlıdır eğer bilirseniz. Elbahar'a 184. ayeti neshedip kaldırdı da mukim ve kuvvetlilerin hepsi oruç tutmaya emrolundular. olundular. Nafi şöyle demiştir. İbn-i Umer radıyallahu anh Fidyetun taammu mesakime miskinlerin taammı olan fidye şeklinde cemi olarak o, okudu da bu fidye ayeti neshedilmiştir dedi. 39. bab Ramazan orucunun kazası ne zaman yerine getirilip ödenir? İbni Abbas, Yüce Allah'ın mutlak olarak tutamadığı günler sayısınca başka günler tutar. Bakara 184-185. ayetlerdeki kavlinden dolayı kaza oruçlarının ayrılmasında yani aralıklı tutulmasında beis yoktur demiştir. Said İbni Müseyyep üzerinde Ramazan borcu Olduğu halde Zulhitsen'in ilk 10 günü orucunu soran hakkında Ramazan'ın kazasını ödemedikçe bunu tutmak doğru olmaz demiştir. İbrahim Vahay Ramazan kazası ödemekte, ödemekte gecikip de nihayet diye Ramazan gelirse ikisini de tutar demiş ve o kişi üzerine yedirmeyi rey etmemiştir. Ebu Hureyre'den müfsel olarak zikrolunur ve İbni Abbas'tan da zikrolunur ki o diğer Ramazan'a kadar borcunu ödemeyen kişi tutamadığı her bir gün yerine bir fakire bir mütt yedirir demiştir. Buhari dedi ki Yüce Allah böyle kişi hakkında yedirmeyi zikretmedi ancak mutlak olarak başka günler sayısınca tutar buyurdu. Ebu Selem'e İbn Abdurrahman şöyle demiştir. Ben Ayşe radıyallahu anh'dan çıktım. O şöyle diyordu. Bazen üzerinde Ramazan orucundan borç bulunduğu olurdu da ben bu kaza borcumu ödemeye muktedir olamazdım. Ancak Şaban ayında öderdim. Ravi Yahya İbni Said, Şul yani Ayşe'ye mani olan iş peygamberden yahut da peygamberle ilgilenmek sebebiyledir demiştir. <gülüyor> hayırlı kadın orucu ve namazı bırakır babı ve Ebu Zilad dedi ki sünnetler ve hakkı mecihler yani dini işler ekşeriye rehin yani aklın ve kıyasın hilafı üzere gelir de müslümanlar onlara uymaktan bir ayrıma ve çekinme bulamazlar hayırlıların orucu kaza edip de Namazı kaza etmemesi bu neviden işlerdendir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın hayız gördüğü zaman namaz kılmaz ve oruç tutmaz değil mi buyurdu. Evet dediler. Resulullah işte bu kadının dininin eksikliğindendir. Cevabını verdi. 41. Üzerinde oruç borcu olduğu halde ölen kimse babı. Ve Hasan el-Basri eğer onun adına 30 kişi bir gün oruç tutsa caiz olur demiştir. Ayşe radıyallahu anh o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kimse üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse bu ölünün velisi onun adına niyabeten oruç tutabilir buyurdu. Bu hadisi Amr-i Haris'ten rivayet etmekte. Muhammed İbni Musa'nın babasına Abdullah İbni Vehib mutabat etmiştir. Ve yine bu hadisi Yahya İbni Eyüp de Ubeydullah İbni Ebi Cafer'den rivayet etmiştir. Bize Muhammed İbni Abdurrahim tahsis edip şöyle dedi. Bize Muaviye İbni Amr tahsis edip şöyle dedi. Bize Zayide El Ameş'ten o da Müslüm el-Batın'dan, o da Said İbn-i o da i̇bn Abbas'tan tahdis etti ki şöyle demiştir. Peygamber'e bir adam geldi de Ya Resulallah, anam üzerinde bir ay oruç borcu varken öldü. Ben anam adına bu orucu kaza edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet, sen kaza et. Çünkü Allah'a olan borç ödenmeye daha layıktır. Buyurdu. Süleyman İbn Mihran şöyle dedi. Müslüman El-Bat'ın -el bu hadisi tahsis ettiği sırada bizler üç kişi oturmuş olduğumuz halde El-Hakem İbni Uyeyne ve Selame İbni Kuheyl ikisi de şöyle dedi. Ve biz Mücahit İbni Cebir'den işittik. O bu hadisi İbni Abbas'tan zikrediyordu. Ve Ebu Halid El-Ahmer'den zikrolunuyor ki o şöyle demiştir. Bize el ev El-Hakem, Müslüm, el ve Seleme İbni Kuheyl'den. Onlar da Sa'd İbni Cübeyir'den. Ata İbni Ebi Rebahten ve mücahitten Bu son üçü de İbni Abbas'tan tahsis ettiler. İbni Abbas şöyle demiştir. Bir kadın peygambere hitaben, kız kardeşim öldü dedi. Ve Yahya İbni Said ile Ebu Muaviye Muhammed İbni Hazım şöyle dediler. Bize El-Ameş, Müslüm, El-Batın, o da Said İbni Cübeyir'den, o da İbni Abbas'tan tahtis etti. İbni Abbas, bir kadın peygambere hitaben, annem öldü dedi demiştir. Ve Ubeydullah, Zeyd İbni Ebu Üneyse'den, o da El-Hakem İbni Uyeyne'den, o da Said İbni Cübeyir'den, o da İbni Abbas'tan olmak üzere söyledi ki İbni Abbas, bir kadın peygambere hitaben, annem üzerine bir adak borcu olduğu halde öldü, dedi demiştir. Ve Ebu Hariz dedi ki, biz ikrime İbni Abbas'tan tahdis etti ki, İbni Abbas radıyallahu an bir kadın peygambere hitaben, annem üzerinde 15 günlük oruç borcu olduğu halde öldü, dedi demiştir. 42. bab, oruçlunun iftar etmesi ne zaman halal olur? Ve, Ebu Said el-Hudri güneşin kursu yani cimri ve küresi kaybolduğu zaman orucunu bozmuştur. Ömer İbn-i Hattab şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece şu taraftan yani doğu tarafından yönelip geldiği, gündüzün de şu taraftan yani batıdan arkasını dönüp gittiği güneşte battığı zaman orucunu bozmuştur. Yani orucunu bozma vakti girmiştir. Abdullah İbni Ebi Efva radıyallahu şöyle demiştir. Biz bir sefer, seferde Resulullah'ın beraberindeydik. Kendisi oruçlu haldeydi. Güneş battığı zaman topluluktan bir kimseye hitaben ya filan kalk da bizlere sevik bulamacı yap buyurdu. O zaman ya Resulullah keşke biraz daha geceye girseydin dedi. Resulullah in ve bizler için sevik karıştır buyurdu. O kişi ya Resulallah biraz daha geceye girseydin. Dedi Rasulullah in ve bizler için sevik karıştır buyurdu. O kişi gündüz yani aydınlık henüz üzerindedir. Dedi Rasulullah in ve bizler için sevik karıştır buyurdu. Bunun üzerine o zat bineğinden indi de kendileri için sevik bulamacı karıştırdı. Peygamber de ondan içti ve sonra geceyi şu doğu tarafından yerelip gelmiş gördüğünüz Zaman işte bu an oruçluğun iftar etme vaktidir. Buyurdu. 43. Bab. Oruçlu kendisine kolay gelen su ve diğer herhangi bir şeyle orucunu bozar. Abdullah İbni Ebi Efvarat yallah anh şöyle demiştir: Bir peygamberin mahiyetinde yolculuk et Biz peygamberin maayetinde yolculuk ettik. Kendisi oruçlu haldeydi güneş batınca sahabilerden birisine in de bizim için sevik karıştır buyurdu o zat ya Resulallah, keşke akşama girseydin dedi Resulullah in de bizim için sevik su ile ezip karıştır buyurdu o zat ya Resulallah, gündüzün aydınlığı henüz üstündedir dedi Rasulullah in de bizim için sevik bulamacı karıştır buyurdu bunun üzerine o zat bineğinden indi ve sevik bulamacı karıştırdı onu içtikten sonra Resulullah parmağıyla doğu tarafını işaret ederek geceyi şu taraftan gelmiş de, bu an oruçlunun iftar vaktidir buyurdu. 44. İftarın vaktinden geciktirilmemesi babı Sevd İbn-i Sa'd anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar vakti gelince iftar etmeye acele davrandıkları müddetçe daima hayırla beraberdirler bir buyurmuştur. Abdullah İbni Ebi Efra radiyallahu anh şöyle dedi, ben peygamber ile beraber bir yolculukta bulundum, peygamber oruç tuttu, nihayet akşam gelince birisine in de benim için sevik bulamacı karıştır buyurdu, o zat akşama gelinceye kadar bekleseydin dedi, peygamber in de benim için sevik bulamacı karıştır, sen gecenin şu doğu taraftan geldiğini gördüğünde Oruçlu'nun iftarını yapar buyurdu. 45. bat Oruçlu Ramazan'da güneş battı sanarak orucunu boşsa, sonra da güneş meydana çıksa, Esma binti Ebu Bekir radiyallahu anh, bizler peygamberin hayatında yağışlı günlerde iftar ettik. Sonra da güneş meydana çıktı demiştir bu. Esma hadisinin ravisi Hişam ibni Urve'ye onlar peygamber tarafından bugünün orucunu ödemek ve emrolundular mı diye sordu. Hişam kaza etmekten kurtuluş yoktur yani ödemek lazımdır dedi. Ve Mamer İbni Rasit şöyle dedi ben Hişam İbni Urve'den işittim. O bugünün orucunu ödediler mi yahut ödemediler mi bilmiyorum diyordu. 46 çocukların orucu babı. Ve Ömer radıyallahu anh Ramazan içinde sarhoş olmuş bir kimseye sana yazıklar olsun bizim çocuklarımız bile oruçludurlar demiş ve sarhoşa dayak atmıştır. El-Rubey-i bint radıyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşure günü kuşluk zamanı Medine yakınındaki ensar köylerine şu haberi gönderdi. Her kim iftar ederek sabahladı ise günün geri kalan zamanında imsak etsin. Her kim de oruçlu olarak sabaha ulaştıysa orucunu tamamlasın. Elru Bey dedi ki, biz bundan sonra aşure orucu tutardık. Çocuklarımıza tuttururduk. Oruçlu çocuklarımıza boyalı yünden oyuncak düzeldik de bunlardan biri yemek üzerine ağladığı zaman iftar vakti oluncaya kadar ona bu oyuncağı verirdik. 47 misal orucu yani bir günün orucunu öbür günün orucuna yemeden içmeden ekleyip olamanız hükmü. yüce Allah'ın sonra orucu geceye kadar imsak ederek tamamlayınız. Evbakara suresi 187. ayet kalbinden ötürü gecemeyin oruç yoktur diyen kimse peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti bir rahmet olmak ve bedenlerini kuvvetini baki kılıp korumak için Risal orucu tutmaktan nehyetti ve bir de teammuk yani teklif edilmemiş bir şeyi derinletmenin, derinlemesini yapmanın mekluk kılınması babı. Enes İbni Malik radiyallahu anh Tan, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün orucunu öbür günün orucuna eklemeyiniz buyurdu. Sahabiler sen orucu ekleyip duruyorsun dediler. Peygamber ben sizden hiçbiriniz gibi değilim çünkü ben yedirilir içirilirim. Yahut çünkü ben yedirilir ve içirilir olduğum halde gecelerim buyurdu. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem risal orucu tutmaktan nehyetti. Sahabeler sen birbirine ekleyerek oruç tutuyorsun dediler. Resulullah çünkü ben sizden gibi değilim. Ben doyurulur ve sulanırım buyurdu. Ebu Said radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurara, buyururken işitmiştir. Sizler orucumuzu öbürsüne eklemeyiniz. Herhangi bir günün orucunu diğer günün orucuna eklemek isterse nihayet sahur vaktine kadar ulaştırsın. Sahabeler Ya Resulallah sen birbirini ekleyerek oruç tutuyorsun dediler. Resulallah ben sizin heyetiniz gibi değilim çünkü ben geceyi beni doyuran bir doyurucum ve beni sulayan bir sulayıcım olduğu halde getiririm. Buyurdu. Ayşe Rabb Allah şöyle demişti: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine rahmeten oruçları birbirine eklemekten nehil buyurdu. Sabırlar, sen bir gün orucunu diğer gün orucunu ekleyip ulaştırıyorsun dediler. Rasulullah ben sizin heyetiniz gibi değilim. Çünkü Rabbim beni doyurur ve sular buyurdu. Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki ravirlerden Osman Ebu Şeyde bu hadisteki rahmeten lehum ümmete rahmeten kısmını zikretmedi. 48 Orucunda birbirine eklemeyi çoğaltanlara peygamber tarafından ceza verilmesi babı. Bu cezayı Enes radiyallahu anh peygamberden rivayet etmiştir. Ebu Hüreyya radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçta birbirine eklemekten ne yetmiştir? Müslümanlardan bir kimse Resulullah'a hitaben ya Resulullah sen bir günün orucunu öbür günün orucunu ekliyorsun dediler. Bunun üzerine Resulullah sizin hanginiz benim gibidir? Ben Rabbim beni doyurur ve sular bir halde gecelerim buyurdu. Fakat sahabiler bir günün orucunu diğer günün orucunu eklemekten vazgeçmekten çekindiklerinde Resulullah oruçlarını bir gün sonra bir gün daha arka arkaya iki gün birbirine ekletti. Sonra üçüncü gün hilali gördüler. Bunun üzerine Resulullah orucu birbirine eklemekten vazgeçmek istemeyenleri cezalandırma yapar gibi eğer hilal bir ay geri kalsaydı eklemeyi sizin için bir itibar olsun diye o kadar artırırdım buyurdu. Hemmam İbn-i Minabbî, Es San'ani Ebu Hureyre'den işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine iki kere sizler orucumuzu öbür günün orucuna eklemekten ne ediyorum buyurdu kendisine sen orucunu öbür günün orucuna ekliyorsun denizli peygamber ben Rabbim beni doyurur ve susuz halde gezelerim bunun için sizler amellerden ibadetlerden gücünüzün yeteceği miktarda muhabbet eyleyin yani üzerinize alın buyurdu. 49 bir günün orucunu seher vaktine kadar ulaştırmak babı. Ebu Said el-Hudri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işitmiştir. Sizler orucunuzu öbür günün orucuna eklemeyiniz. Hangi biriniz orucunu öbür günün orucuna eklemek isterse nihayet onu seher yani seher vaktine kadar ulaştırsın. Sahabiler ya Resulallah sen orucunu Öbür günün orucuna ekliyorsun dediler. Resulullah ben sizin heyetinizden yani halinizden gibi değilim. Çünkü ben beni doyurmakta olan bir doyurucum var. Ve beni sulamakta olan bir sulayıcım olduğu halde gecelerim buyurdu. 50. Nafile olarak oruçlu bulunan din kardeşine bu orucunu bozdurmaya yemin ederim. Orucunu bozmak kendisine daha hayırlı olduğu takdirde orucunu bozan kimse bir ödeme gerekmediği görüşünde bulunan kimse babı. Ebu Cuheyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman el-Farisi ile Ebu Derda arasında kardeşlik aktı yaptı. Selman Ebu Derda'yı ziyarete gitti. Ebu Derda'yı evde bulamadı ve Karısı Ümmüt Derda'yı eski bir elbise içerisinde perişan gördü de bu halin nedir diye sordu. Ümmüt Derda, kardeşin Ebu Derda dünyada bir işi ve ihtiyacı yoktur. O gündüz oruç tutar, gece namaz kılar deyip dert yandı. O sırada Ebu Derda da geldi. Selman için yemek yaptı ve önüne getirdi. Selman Ebu Derda'ya sen de ye dedi. Ebu ben oruçluyum demesi üzerine Selman. Vallahi ben... Vallahi bu orucu bozacaksın. Ve sen yemedikçe ben de yemeyeceğim dedi. Ebu Cuhefe dedi ki Ebu Terda da orucunu bozup konuğu ile yedi. Gece olunca Ebu Terda gecenin evvelinde namaza kalkmak istedi. Selman onu uyu diye menetti. Ebu Terda da uyudu. Sonra bir ara kalkmaya davrandı. Yine Selman uyu deyip onu kaldırmaktan menetti. Giderin son vakti olunca Selman şimdi kalktı Kalktılar, attı alıp namaz kıldılar. Mütakiben Selman Ebu Derda'ya İnneli Rabbike aleyke hakkan, veli nefsike aleyke hakkan, veli ehlike aleyke hakkan, veli daifike aleyke hakkan faati kulle zi hakkın hakkahu Muhakkak ki senin üzerine Rabbim için bir hak vardır. Ve yine senin üzerine kendin için bir hak vardır ve yine senin üzerine ailen içinde bir hak vardır. Ve hatta senin üzerine misafirin içinde bir hak vardır. Binaenaleyh sen her hak sahibine hakkını ver dedi. Sonra ebütler de peygambere geldi de bu vakayı ona zikretti. Peygamber Selman doğru söylemiştir buyurdu. 51 Taban ayında tutulan orucun fazileti bağlı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz onu bu ayda hiç iftar etmiyor sanırdık. Bazı aylarda da o kadar çok iftar ederdi ki biz onu hiç nafile oruç tutmuyor sanırdık. Ben Resulullah'ın namazdan başka bir ayın Orucunu tutup Ramazan'dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Şaban ayındaki kadar da kendisine çok oruçlu olduğu bir ay görmedim. Ayşe radıyallahu anh Ebu Selemi'ye tahdis edip şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'ın kinden daha çok nafile oruç tutar değildi. Çünkü Peygamber Şaban ayının çoğunda oruç tutarıydı ve amellerinden devam etmeye gücünüzün yeteceği miktarı alınız. Çünkü Allah sizler amelden bıkmadıkça sevap vermekten bıkmaz buyurdu ve peygamberi en sevimli olan namaz az bile olsa üzerinde devam edilen namazdı. Peygamber herhangi bir nafile namazı kılmaya başlayınca ona devam ederdi. 52 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nafile Orucu tutması ve tutmaması nevinden olan şeyler babı. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan başka asla bir ayı kamilen oruç tutmadı. Diğer aylarda oruç tutardı. Bu haldeki onu gören hayır vallahi peygamber bu ay iftar etmiyor derdi. Yine peygamber bir ay içinde oruçsuz olurdu ki onu gören hayır, vallahi peygamber bu ay hiç oruç tutmuyor der idi. Humeyd et Tavil, Enes İbn Malik'ten şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ay içinde o kadar günlerde oruç tutmaz idi ki, biz onu artık o ayın hiçbir gününde oruç tutmayacak sanırdık. Halbuki sonra o geri kalan günlerde tamamen veya kısmen oruç tutardı ve Yine Resulullah aydan o kadar günler oruç tutar idi ki biz ona artık orucu bırakmayacak sanırdık. Halbuki sonra o geri kalan günlerde orucu bırakırdı ve yine sen Resulullah'ı geceden bir kısmını namaz kılar görmek istemezsin ki muhakkak o, o sırada namaz kılar görürsün. Onu uyur görmek istemezsin meğer o da, onu da uyur görürsün. Ve Rabi Süleyman İbni Hayyan Hümeyt'den dedi ki Hümeyt enes'ten Resulullah'ın orucu hakkında sual sormuştur. Hümeyt Ettavil dedi ki ben Enes'e peygamberin orucunun keyfiyetinden sordum. <gülüyor> Enes radiyallahu şöyle dedi ben peygamberi her ay herhangi bir günde oruçlu görmek arzu edince muhakkak ki onu oruçlu görürdüm. Onu oruçsuz görmek arzu edince de muhakkak ki onu oruçsuz görürdüm. Geceden herhangi bir kısmında namaz kılar görmek isteyince muhakkak onu namaz kılar görürdüm. Uyur görmek isteyince de muhakkak uyur görürdüm. Ben Resulullah'ın elinden daha yumuşak ne bir yüne ne de bir ipeye dokundum. Ve ben yine Resulullah'ın güzel kokusundan daha güzel kokan ne bir mis ne de bir amber kokladım. 53 Konun kendisini konuklayıp ağlayan kimsenin tutmakta olduğu nafile orucundaki hakkı babı. Abdullah İbni Amr İbni As radiyallahu anh tahtis edip Resulullah'ın yanına girdim. Dedikten sonra, bundan sonraki batta gelecek olan yani içinde Resulullah'ın İnneli zevrike aleke hakkan ve inneli zevrike aleke hakkan muhakkak ki senin üzerinde konukların için bir hak vardır. Yine muhakkak ki senin üzerinde eşin için bir hak vardır. Sözleri bulunan hadisini zikretti. Abdullah dedi ki, Resulullah'ın en nihayet bana Davud orucu tutmayı tavsiye edince ben Davut peygamberin orucu ne kadardır diye sordum. <gülüyor> Resulullah senenin yarısıdır buyurdu. 54 Nafile oruç tutmakta bedenin sağlığının gözetilmesi, merhamet ve şefkat edilmesi hakkı babı. Abdullah i̇bn Amr i̇bn As radiyallahu anh edip şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ya Abdullah senin gündüzdeyin oruç tutar ve gece verince namaz kılar olduğunu bana haber verilmedi mi buyurdu. Ben de evet ya Rasulullah öyle der dedim. Rasulullah öyle yapma. Bazı günler oruç tut, bazı günlerde tutma. Gecenin bir kısmı namaz kıl, bir kısmında da yat uyu. ve innelle li cisadike hakkan ve innelle aynike aleyke hakkan ve innelle zevceke aleyke hakkan ve innelle zevrike aleyke hakkan. Çünkü muhakkak senin üzerinde şu bedenin bir hakkı vardır. Ve muhakkak senin üzerinde gözlerin için bir hak vardır. Ve muhakkak senin üzerinde eşin için bir hak vardır. Ve muhakkak senin üzerinde ziyaretçilerin içinde bir hak vardır. Ve muhakkak bütün bu hakları eda etmekle beraber her ay üç gün oruç tutman sana kafidir. Çünkü sana her bir hasemiye mukabil on misli sevap muhakkak olduğuna göre her ay üç gün orucu bütün sene oruç demektir buyurdu. Ben nefsim üzerine ibadetle şiddet yaptıkça bana şiddetlerinin şiddetlendirildi. Ya Resulallah ben bundan ziyade ibadet yapmak için kendimde kuvvet buluyorum dedim. Resulallah öyleyse Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam'ın orucu gibi oruç tut ondan fazla tutma buyurdu. Ben Allah'ın peygamberi Davut aleyhisselamın orucu ne kadardır dedim, senenin yarısıdır buyurdu. Abdullah yaklaşıp da nefsinde eskisi gibi ibadete kuvvet kalmayın. Abdullah yaşlanıp da nefsinde eskisi gibi ibadete kuvvet kalmayınca, ah keşke ben peygamberin bahsettiği ve ruhsat kolaylığını kabul etmiş olaydım der dururdu. 55- <gülüyor> Dehz yani bütün sene orucu babı. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh şöyle demiştir. Vallahi ben yaşadığım müddetçe muhakkak gündüzleyin oruç tutacağım ve de muhakkak ibadete kayim olacağım demekte olduğum haberi Resulullah'a ulaştırılmış. Resulullah bana bunu söyleyip söylemediğini sordu. Ben de kendisine babam anam sana feda olsun. Ben bu sözleri söylemiş böyle adamışımdır dedin. Bunun üzerine Resulullah ama sen bu ağır ibadeti yerine getirmeye muktedir olamazsın. Onun için sen bazen oruç tut bazen tutma bazen ibadete kalk bazen uyu. Sen her aydan üç gün oruç tut. Çünkü sen her sene çünkü her hasene on misliyle mükafatlanır. Bu da fazilet ve ezil kazanma bakımından bütün sene orucu gibidir buyurdu. Ben bundan daha fazlasına kuvvet getiririm dedim. Resulullah, öyleyse bir gün oruç tut, iki gün oruç tutma buyurdu. Ben bundan fazlasına kuvvet getiririm dedim. Öyleyse bir gün oruç tut, bir gün tutma. İşte bu Davut Peygamber'in orucudur. Bu orucun en faziletlisidir buyurdu. Ben bundan daha fazlasına kuvvet getiririm dedim. Bunun üzerine Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, bundan daha faziletli oruç yoktur buyurdu. 56. Nafile oruç hususunda ehlin yani çocukların, eşin ve diğer yakınların hakkı babı. Bu ehlin haklarını tespit eden hadisi, Ebu Cuhayfe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiştir. İbn-i şöyle demiştir, Ben atadan işittim. Ona da Mekkeli meşhur şair Ebu'l Abbas Es-Sahid haber vermiştir ki kendisi Abdurrahman İbni Amr'dan işitmiştir. Abdullah da şöyle diyordu peygambere benim arka arkaya oruç tutar ve geceleyim namaz kılar olduğum haberi ulaşmış. Bundan ötürü ya bana haberci yolladı yahut da ben kendisine kavuşunca bana senin ara vermeden oruç tutar olduğun ve uyumayarak namaz kılar olduğun bana haber verilmedi mi? Oruç tut, iftar et, namaz kıl ve uyu. Çünkü senin üzerindeki iki gözün için bir pay vardır. Çünkü senin üzerinde nefsin ve ehlin için birer pay vardır buyurdu. Abdullah ben bu ibadet için elb elbette kuvvetliyimdir dedi. Resulullah öyleyse sen Davud Aleyhisselam'ın orucunu tut buyurdu. Davud, peygamberin orucu nasıldır dedi. Resulullah davut bir gün oruç tutar bir gün tutmaz dedi. Ve o düşmanla karşılaştığı zaman kaçmazdı buyurdu. Abdullah ey Allah'ım peygamberi bu düşmandan kaçmama hasletini bana kim temin eder? Peygamber o bir ilahi hissandır buyurdu. Ravi Ata İbni Ebi Rebah şöyle dedi. Ben bu kısada ebet orucuna nasıl zikrettiğini bilmiyorum. Ancak ben raminin şöyle dediğini ezberimde tutuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kere daima oruç tutan kimse oruç tutmamıştır. Buyurdu. yedi. Bir gün oruç tutmak ve bir gün iftar etmek babı. Abdullah İbni Amr radiyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aydan üç gün oruç tut buyurdu. Abdullah ben bundan çoğuna takat getiririm dedi. Ve devamla da daha çoğuna takat getireceğini söyledi. Nihayet peygamber bir gün oruç tut, bir gün oruçsuz ol dedi. Ve Kur'an'ı da her bir ay içinde okuyup hat buyurdu. Abdullah ben daha çoğuna takat getiririm dedi. Ve böyle demekten ayrılmadı. Nihayet peygamber Kur'an'ı 3 gece içinde oku buyurdu. 58 Davud Aleyhisselam'ın onuncu babı bize Habib İbni Öbu Sabit tahdis edip şöyle dedi. Ben Ebu Abbas el Mekki'den işittim. O şair idi ve hadisi hususunda ittiham edinmezdi. Dedi ki ben Abdullah İbn Amr İbni As radıyallahu anh'dan işittim. Dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben Muhakkak ki sen her gün oruç tutuyor ve bütün gece ibadete kain oluyorsun buyurdu. Ben evet öyle yapıyorum dedim. Peygamber sen böyle yaptığın zaman muhakkak bundan dolayı Göz zayıflayıp göz çukuru içine çökecek. Nefsinde yorulacaktır. Her gün oruç tutan oruç tutmamıştır. Her aydan üç gün oruç tutmak senenin tamamını oruç tutmaktır buyurdu. Ben bundan daha çoğuna takat getiririm dedim. Peygamber öyle ise Davut Aleyhisselam'ın orucu gibi oruç tut. O bir gün oruç tutar, bir gün oruç tutmaz dedi. Düşmanla kavuştuğu zaman da kaçmaz dedi. Ebu Kılabe şöyle dedi. Bana Ebu Melih haber verip şöyle dedi. Ben Baban ile beraber Abdurrahman i̇bn Amr'ın yanına girdim. Abdullah bize şöyle tahdis etti. Benim oruç tutuşum Resulullah'a zikrolunmuş. Resulullah bunu duyunca benim yanıma girdi. Ben hemen kendisi için lif dolu bir deriden yastık koydum. Resulullah yer üzerine oturdu. O yastık benimle onun arasında kaldı. Akabinde bana sen her aydan üç gün sana her aydan üç gün oruç tutmak yetmiyor mu buyurdu? Ben yetmez ya Rasulullah dedim. Her aydan beş gün tut buyurdu. Ben her aydan beş günde yetmez ya Rasulullah dedim. Her aydan yedi gün tut buyurdu. Ben her aydan yedi gün oruç da bana yetmez ya Rasulullah dedim. Her aydan dokuz gün tut buyurdu. Ben ya Rasulullah bu da yetmez dedim. Her aydan on bir gün oruç tut buyurdu. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber'in orucunun üstünde oruç yoktur. O senenin yarısını oruç tutmaktır. Bir gün oruç tut, bir gün iftar et buyurdu. 59 Her ayın 13, 14, 15. günleri olan eyyamul bitte oruç tutmak babı. Ebu Hüreyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Harbi dostum Resulullah bana üç şey vasiyet etti. Her aydan oruç tutmak, her gün iki rekat duha namazı kılmak, uyumadan evvel bitir namazı kılmak. Altmış. Bir topluluğu ziyaret edip de bunların yanında iftar etmeyen kimse babı. Enes İbn Malik şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annem Umut Süleym'in yanına geldi. Annem ona ve yağ getirip ikram etti. Peygamber yağınız tulumuna, da kendi kabı içerisine gelir koyunuz. Ben oruçluyum buyurdu. Sonra evin kenarında bir tarafına doğru kalktı. Durup fark olmayarak iki rekat nafile namaz kıldı. Peygamber ile biz de kıldık. Peygamber Ümmü Süleym'e ve evinin halkına dua etti. Ümmü Süleym ya Rasulallah benim bir hassacığım var. Ona da dua ediver. Dedi. Resulullah hassacık nedir diye sordu. Umru Süleym Hizmetçin emestir Dedi. Enes dedi ki bunun üzerine Resulullah Ailetin ve dünyanın hiçbir hayrını Bırakmayarak bana dua etti. Allahümme zekhu Mâlen ve veleden ve bârik lehu. Ya Allah Enes'i çok mal ve çok evlat ile rızklandır. Kendisi için bu rızkı bereketli kıldı. dedi. İşte bu dua bereketiyle ben Malca Ensar'ın en zenginlerindendim. Yine Enes şöyle dedi. Kızım Umayye bana söyledi. Haccacın Basra'ya geldiği Hicri 75 tarihine kadar Sülbi evlatlarımdan 120 bu kadar kişi gömülmüştür. Bize İbnü i Meryem tahsis edip şöyle dedi. Bize Yahya i̇bn Eyüp el-Gıfari el-Musri haber verip şöyle dedi. Bana Hümeyt et-Tavil tahsis etti ki kendisi Enes'ten o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiştir. 61. Ayın sonunda oruç tutmak babı. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in İmran'a sordu. Yahut daha başka kimseye sordu da İmran işitiyordu. Peygamber ya Eba falanın bu ayın son günlerinde oruç tuttun mu diye sordu. Hadis'in ravilerinden Ebu Numan Ramazan'a kast ediyor dediğini sanıyorum demiştir. O adam hayır ya Resulullah diye cevap verdi. Resulullah Ramazan'dan çıkıp iftar ettiğinde iki gün oruç tut buyurdu. Hadisin sonuncu ravisi olan Es'af es İbn Muhammed o Ramazan'ı kastediyor zannediyordum. Fıkrasını söylemedi. Ebu Abdullah el-Buhari sabit müterriften, o da İmran İbn Hüseyin'den, o da peygamberden olan rivayetinde Minseri Şam Şaban'ın sonunda beden dedi. 62 Cuma günü orucu babı İnsan sırf Cuma günü oruçlu olarak sabaha girdiği zaman orucunu bozması lazım gelir. Muhammed İbni Abbad şöyle demişti. Ben Cabir'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü orucundan ney mi diye sordum. Cabir evet ney dedi. Ebu Asım'dan başka bir raviler de yalnız Cuma günü oruç tutmaktan fıkrasını ziyade ettiler. Ebu Hureyri radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Sizden herhangi biriniz cumadan bir gün evvel yahut bir gün sonra da oruç tutmadıkça sakın yalnız cuma günü oruç tutmasın buyuruyordu. Ebu Eyüp el Ensari o da peygamberin zevcesi Cüveyriye binti Haris el Mustalikiye'den radıyallahu anh'dan bir cuma günü Cüveyriye oruçlu iken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına geldi de dünkü gün oruç tuttun mu diye sordu. Cüveyriye hayır tutmadın dedi. Resulullah yarın oruç tutmak istiyor musun dedi. Cüveyriye hayır tutmayacağım deyince Resulullah öyleyse orucunu boz buyurmuştur. Ravi Hamad İbn-i Caat Katede'den işittiğini söyledi. Katede şöyle demiştir. Bana Ebu Eyüp tahdis etti ki kendisi de Cüveyriye, peygamber ona emretmiş, o da orucunu bozmuş olduğunu tahsis etmiştir. 63. bak. İnsan herhangi bir ibadeti günlerden birine ayırıp tahsis, tahsis eder mi? al şöyle demiştir. Ben Ayşe'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerden bazılarını herhangi bir şeye tahsis eder mi diye sordum. Ayşe hayır, tahsis et tahsis etmezdi. Onun ameli ve ibadeti bahar yağmuru gibi aralıksız ve devamlı idi. Resulullah'ın ezasına takat getirdiği hayır ve ibadeti hanginiz takat yetiştirir ki diye cevap verdi. 64. arefe günü orucu babı Ümmü Fadl bint Haris şöyle demiştir. Bir takım insanlar Arafat'ta arefe günü Ümmül Fadl'ın yanında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oruçlu olup olmadığı hususunda şüphe ve ihtilaf ettiler. Bazısı peygamber oruçludur dediler, bazısı da oruçlu değildir dediler. Bunun üzerine Ümmül Fadl peygambere bir kadeh süt yolladı. Peygamber de devesi üzerinde vakfe yapmaktayken o sütü içti. Müminlerin annesi Meymuna binti Haris el Hilaliye radıyallahu an Arife günü Arafat'ta insanlar peygamberin orucu hususunda şüpheye düştüler. Peygamber vakfa yerinde vakfa yaparken meymuna ona bir kap süt yolladı. Ta i̇nsanlara bakıp dururken peygamber o sütü içti. 65. Ramazan bayramı gününde oruç tutmanın hükmü bağlı. İbni Ezher oğlunun himayesinde bulunan Ebu Ubeyt şöyle dedi. Ben Umer i̇bn Hattarın Hattab'ın beraberinde bayram namazında hazır bulundum. Umer hutbede işte bu iki bayram günleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram günlerinde oruç tutmaktan ne yetti. Biri oruçtan çıktığınız Ramazan bayramı günü oruç tutmanızdan ne yetti. Diğer günü de onda kurbanınızdan yersiniz. Ebu Said Radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iftar bayramı günü ile kurban bayramı günü oruç tutmaktan elleri ayakları sımsıkı bağlayacak ve hareketten alıkoyacak biçimde elbiseye bürünmekten insanın bir tek bez içinde ilyeleri üzerine oturup bacaklarını dikip o heyet üzerine sarılmaktan ve bir de sabah ve ikindi namazlarından sonra namaz kılmaktan Nehyetti 66 Kurban bayramının Birinci gününde oruç tutmanın Hükmü babı Ebu Hureyre r.a iki oruçtan Ve iki alışverişten Nehyolunduk Oruçtan çıkma ve kurban kesme günleri Orucundan Mülabese ve münabeze El değdirme ve birbiri Üzerine atma suretiyle Pazarlık ve alışverişten Demiştir. Ziyad İbni Cübeyr şöyle dedi. Bir adam İbni Ömer'e geldi ve bir zatın bir gün oruç tutmayı adadığını söyledi. O da zannediyorum ki o pazartesi günü söyledi ve bu adanan pazartesi günü de bir bayram gününe tesadüf etti. Bunun üzerine İbni Ömer radıyallahu anh Allah adanın yerine getirilmesini emretti. Peknümer sallallahu aleyhi ve sellem bu bayram gününde Oruç tutmaktan nehyetti dedi. Bize Haccac İbn Minhal tahtis edip şöyle dedi. Bize şube tahtis edip şöyle dedi. Bize Abdülmelik İbni Umeyr tahtis edip şöyle dedi. Ben Kaza İbn Yahya'dan işittim. Bu Kaza şöyle dedi. Ben Ebu Said El-Hudze'den işittim. O peygamberin beraberinde 12 gazveye iştirak etmiş idi. Ebu Sa'id ben peygamberden dört şey işittim dedi. Ki bu dört şey beni hayrete düşünüp sevindirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beraberinde eşi veya mahremi sahibi bulunmadıkça bir kadın iki günlük mesafeye yolculuk etmez. Ramazan bayramının ilk günü ile kurban bayramının dört gününden İbaret olan Ramazan ve kurban bayramı günlerinde oruç tutulmaz. Sabah namazından sonra güneş doğup yükselinceye kadar ve ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılınmaz. Namaz kılmak için şu üç mescitten başka hiçbir mescide semerler bağlanmaz. Yani sefer edilmez. mescid Haram, mescid Aksa ve benim şu mescidim. 67 Teşrik günlerinde oruç tutmanın hükmü babı. Ebu Abdullah el-Buhari şöyle dedi ve bana Muhammed İbni Musenna şöyle dedi. Bize Yahya İbni Said el Kattan, Sişam'dan tahsis etti. O şöyle dedi. Bana babam Ürvet İbni Zübeyir haber verip şöyle dedi. Ayşe radiyallahu anh Mina günlerinde oruç tutar idi. Babası Ebu Bekir de Mina günleri oruç tutardı. Muhammed İbni Müslim, İbni Şab, Ez Zuhri, Urve İbni Zubeyv'den, o da Ayşe'den, yine Zuhri, Salim'den, o da babası İbn Umer'den rivayet etti ki, Ayşe, İbn Umer radıyallahu anh, her ikisi de Kabe'ye hediye edilecek kurban bulunmayan hazırlardan başkaları için teşvik günlerinde oruç tutmaya ruhsat verilmedi demişlerdir. Bize Abdullah İbni Yusuf tahsis edip şöyle dedi. Bize İmam Malik İbni Şiha'dan, o da Abdullah İbni Umer'in oğlu Salim'den, o da babası İbni Umer'den haber verdi. İbni Umer radıyallahu şöyle demiştir. Üç gündeki oruç hakça kadar umre ile temettü edip de arife gününe ulaşan kimseler için içindir. Eğer böylesi bir kurban bulunmaz da Arife gününe gelinceye kadar oruç tutmamış ise Mina günlerinde oruç tutar. İmam Malik İbni Şahap'tan, o da Irveden, Urve'den, o da Ayşe'den bu İbni Ömer hadisi gibi rivayet etti. İbrahim İbni Sa'd bu hadisi İbni Şa'at'tan rivayet etmekte İmam Malik'ten et, Malik'e mutabihat etmiştir. 68. Ashura günün orucunun hükmü babı. Bize Ebu asım Ömer İbni Muhammed'den, o da Salim'den, o da babası İbni Ömer'den tahsis etti. İbni Ömer radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Aşure günü insan isterse oruç tutar, buyurdu demiştir. Ez Zuhri şöyle dedi, bana Urve İbni Zubeyr haber verdi ki, Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşure günü orucunun tutulmasını emretmiş idi. Ramazan orucu farz kılınınca isteyen aşure orucunu tuttu, isteyen tutmadı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Cahiliyet devrinde Kureyş aşure günü oruç tutar idi. Hicretten evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşure orucu tutardı. Medine'ye geldiği zaman da Muhtadı üzere orucunu tuttu ve sahabilerine de orucunu tutmalarını emretti. İkinci sene Ramazan orucu fark kılınınca Aşure günü orucunu terk etti. Artık isteyen bu orucu tuttu, dileyen de onu terk etti. Hümeyt İbni Abdurrahman Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'den işitti ki Muaviye radiyallahu anh haç ettiği 44. hicret yılında Aşure günü peygamberin minberi üzerinde yaptığı hutbede şöyle diyordu. Ey Medine ahalisi, alimleriniz nerede? birimiz ki ben Resulullah'tan şöyle buyururken işittim. Bugün Aşure günüdür. Aşure günü oruç tutmak sizlere farz kalınmamıştır. Halbuki ben oruçluyum. dileyen oruç tutsun, direyen iftar etsin. İbn-i Abbas radiyallahu anh demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medivya'ya geldiğinde Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını gördü de bunu ne orucudur diye sordu. Yahudiler bugün iyi bir gündür. Bugün Allah'ın İsrail oğullarını düşmanlardan kurtardığı bir gündür. Musa peygamber bu ilahi lütfa şükür olarak bugün oruç tutmuştur dediler. Resulullah biz Musa'ya daha ziyade haklıyız buyurdu da Mekke'deki gibi o gün oruç tuttu. Sahabilerine de o gün oruç tutmalarını emreyledi. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh şöyle demiştir. Yahudiler bu aşure gününü bir bayram saymaktaydılar. Peygamber sahabilerine bugün sizler de oruç tutunuz buyurdu. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başkası üzerine üstün tuttuğu bir günde oruç tutmaya sabimi kast ve azmeder görmedim. Ancak şu aşure günü ve bir de şu Ramazan ayı müstesna. Selamet İbn-i Ekva radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Esrem kabilesinden Hind i̇bn Esma isminde bir adama insanlar içerisinde şunu ilan et diye emretti. Her kim yemek yediyse günün geriye kalanında Yemekten kendini tutsun. Yememiş olan kimse ise oruç tutsun. Çünkü bugün aşura günüdür.